Radyo Havan'da Hasbihal programında program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen olan birlikteliğiniz başladı. Hasbihal programıyla çok sevdiğiniz isimleri bizler e, evlerinize, işyerlerinize kadar getiriyoruz. E, stüdyolarımızda konuk ediyoruz e, ve onlar, onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdikten sonra size ulaşıyoruz. Bugün e, yine aslında çok değerli bir konumuz var. Ben böyle başlarken e, heyecanlı heyecanlı başladım. Çünkü uzundur hayalini kurduğum anlardan bir tanesini yaşıyorum şu an. Türkler. Türkiye'de Balkan müzikleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi e, bugün stüdyo konuğumuz olacak sevgili e, Muammer Bey, Muammer Ketencoğlu. E, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Cüneyt. Ben de burada olduğum için son derece mutluyum. E, Hı -hı. Heyecanlamamıza da gerek yok. Rahat <gülüyor> rahat. Aslında... Adı üstünde e, hasbihal edelim yani hiç. Kesinlikle. Ee, Aslında e, hiç böyle olmadım ben. Geçenlikle. Yaklaşık 17 yıldır program yaparım radyolarda. Çok nadirdir bu hale geldiğim. Çünkü hakikaten benim için müzik camiasında önemli isimler, önemli şahsiyetler var. Bunlardan bir tanesi Muammer Ketencoğlu. Çok teşekkür ederim. Bugün aynı ortamı sizinle solumak benim için çok önemli. Tabii radyoları başında bizleri dinlemekte olan dinleyicilerimiz için de zannediyorum çok güzel bir sohbeti. ...gerçekleştireceğiz sizinle belki beraber. Belki için bir tanışma olacak. Kesinlikle. Büyük bir kısmı için belki sizi ilk kez dinliyor olacaklar... ...ama bence bundan sonraki süreçte... ...bir Muammer Ketencoğlu dinleyicisi olacaktır onlarda. Umuyorum, umuyorum. Hoş geldiniz her şeyden önce. Nasılsınız? Son derece iyiyim. E, hava soğuk dışarıda ama... Evet. ...bizim kalbimiz sıcak, keyfimiz yerinde açıkçası. Peki. Yani şu zamanda tabii... ...ne kadar keyfimiz yerinde... ...ne kadar e, hani her şeyden bağımsız olarak mutlu olabilirsek o kadar iyiyiz mutluyuz diyelim. <gülüyor> Ülkenin tabii geleceğine dair söyleyeceğiniz çok şey vardır sizin. Ülke genel dünyanın, sanatçı tabi Tabii. Genel sanatçı duruşu, genel bilgi birikim konusunda ki az önce yayına girmeden önce sizinle biraz e, hasbihal ettik. Yayın öncesi hasbihal ettik. O zaman da söylemiştiniz işte siz kendinizle radyo programı yapıyorsunuz. Açık Radyo'da program yapıyorsunuz çarşamba günleri. Bir-iki ee, arası meraklısı. internetten dinleyebilir yine. Tabii ki neden olmasın. Açık Radyo'dan ee, 94.9'da ya da, ya da açıkradyo.com'dan e, ulaşabilirler. Programda ağırlıklı olarak. Balkan müziği dinletiyorum. Hı hı. E, bu süreçte bu hafta içinde de teker işçileriyle ilgili bir e, aslında tek işçilerine dair programı gerçekleştireceksiniz. Sigaraya, tütüne ve badeye dair türküler seçtim bu hafta. Özel bir program yapacağım. E, biz orada gidip soğukta onlarla beraber titreyemiyoruz. Hı hı. E, hiç olmazsa birkaç tane sevdiğimiz türküyü halkın o yüzyıllardan beri e, imbiğinden süzülmüş o güzel sigaralı, tütünlü çok Şaraplı badeli, şarkıları badeli ee Paylaşalım Yani yapabileceğimiz bu ne yazık ki e Ama yüreğimiz her zaman onlarla beraber Benim açımdan o son dönemde En çok ee Eklemlendiğim En çok kenetlendiğim hı hı. Ee Durumlardan birisi teker durumu Peki. İşte e, bu da tabii sanatçı duruşu. Sanatçı duyarlılığı e, her şeyden önce e, biz ya da ben e, kendi ve e, içinde bulunduğumuz toplum adına size teşekkür etmeliyim diye düşünüyorum. Muammer Bey, e, Muammer Bey'in bir müzik anlayışı var. Yani benim uzun zamandır takip ettiğim e, bir müzik yapısı var. Ee, aslında müziğinizden başlayarak ben e, kademe kademe Muammer Bey dinleyicilerimizle buluşturalım, tanışı, tanıştıralım istiyorum. E, Muammer Ketencoğlu müziği nasıl bir müziktir? E, nereden beslenir, nelerden e, feyz alır? Evet bu köşe taşlarını böyle tek tek e, kabaca koymakta fayda var doğrusu. Hani şu yıl şurada doğduğumdan daha iyi bir başlangıç bence. <gülüyor> yani onlar çünkü hani web sayfamızda var, her yerde var bir şey... Yani çok merak eden e, Araştırıp öğrenebilir hı hı. Ama İzmir Tireli olduğumu Söyleyeyim e, Müzik Yaptığım müziğin temelinde Kesinlikle Ve kesinlikle tartışılmaz derecede Geleneksel müziğin O büyük kaynağı var e, Yıllardan biri Aslında bütün dünyadan ben Geleneksel müziklerle ilgilendim Araştırdım, e, dinledim, topladım İşte geniş bir e, arşivimi de var e, hatta röportajlarda işte benim için bir tanımlama yapmamı istediklerinde avcı ve toplayıcıyım der, derdim <gülüyor> e, ilkel insan zamanı gibi e, ben de müzik yani benim için değerli müziklerin peşinde koşuyorum e, bütün dünyadan geleneksel müziklerle ilgili olarak başladım müzik hayatıma profesyonel olarak e, üniversite yıllarında e, ondan sonra tabii ki gördüm ki her şeyi bilmeye çalışırsanız hiçbir şeyi doğrudan, doğru dürüst bilemezsiniz. Hı hı. E, zamanla bir daralma gerekiyordu. E, Ege ve Balkanlar'da ağırlıklı olarak ben e, kaldım. Biraz şey yaparım bu tilkinin dönüp dolaştığı yer kürkçülük yanıdır. Çocukluğumuzdan beri beslendiğimiz müzikler işte İzmirli olmamızın e, sonucu olarak Ege müziği. Yine çocukken dinlediğim radyoların bağlantısıyla Balkan müziği bu iki Kardeş müzik geleneği benim için temel çıkış noktası oldu. Ama demin de söylediğim gibi dünyanın bütün geleneksel müziklerini bugün de açığım dinliyorum. Gerektiğinde özel makalelere yazıyorum, çeşitli dergilere gazetilere çeşitli özel konularda konferanslar hazırlayabiliyorum. Yani eğer insanlar işte veya kurumlar benden böyle bir şey talep ediyorlarsa işte ne bileyim Erzincan'da gidip ...Moğol ile ilgili bir konferans verebilirim yani. Hı hı. yani atıyorum, müziği. atıyorum yani. Ha, ha, ha, ha, bir <gülüyor> an şey... Ya, o veya Latin Amerika mı? müziğiyle ilgili diyelim. Yani hı hı. E, demek istediğim dünyanın bütün geleneksel müzikleri beni ilgilendiriyor. Çünkü e, halk müziği... E, şimdi edebiyatçılar ne diyor? Başlangıçta söz vardı diyor. Evet. E, müzisyenler de başlangıçta müzik, müzik vardı, vardı diyor. Diyorlar. Ve halk müziği vardı diyorlar. Yani çağdaş müziklerin, modern müziklerin bütün... Müzik geleneğimizin temelinde her durumda dünyanın her tarafında halk müziği var. Dolayısıyla insanların duygularını en yalın, en içten, en katıksız anlattıkları müzik tarzı halk müziği. E benim de alarım halk müziği ama zaman içinde ben Ege ve Balkanlar konusunda daraldım ama. Ee, ...kalan müzikten yaptığım mesela... E, ...çeşitli derlemeler var, antolojiler var... ...sen onları biliyorsun. Evet, evet, arşiv, arşiv serisi de, var. Toparladınız. Burada mesela Azeri, Ermeni, Gürcü... ...ve Orta Asya müzikleri ile ilgili... ...dört kasetlik bir e, Hı -hı. set hazırlamıştım. E, orijinal kayıtlardan, alan kayıtlarından... Hı -hı. ...sıradan şarkıcıların... ...işte seslendirdiği özel kayıtlardan. Mahalli e, sanatçılardan vesaire. Evet, evet. Ve e, yine bizim... ...benim de kurucu... ...üye olduğum... ...Lözen Bibadilleri vakfımız var... ...1922-26 yılları arasında... ...Yunanistan'dan Türkiye'ye geç etmiş... ...büyük bir kesim var... ...yüz binlerce insan var... ...bu insanların torunları... ...üçüncü, dördüncü kuşak... kuşak. Hı hı. E, ...mensupları tarafından korunmuş bir vakıf... ...mesela bu vakıf içinde... ...iki tane CD hazırladım... ...yine Anadolu'da çeşitli bölgelerde... ...işte... Türklerden, Makedonlardan, Arnavutlardan, e, Patriot Rumlarından, e, Efendim Ulahlardan topladığımız vakıf gönüllülerinin topladığı şarkıları bir araya getirdik. E, iki, i̇ki ayrı CD yayınladık. Yani e, kendi yaptığım icra ettiği müziklerin dışında da çok çeşitli geleneksel müzik türleriyle ilgiliyim. Peki özellikle e, hani Balkan müziklerinin dışında e, sizi cezbeden başka bir folk müziği var mı ya yani halk müziği? E, çok bu ingilizce e, konuşmakta doğru değil. Tabii o soruya girmeden önce e, köşe taşı yani bir köşe taşı daha koyayım. Tabi. E, dedim ki benim müziğimin temelinde geleneksel müzik var hı hı. ve Ege ve Balkanlar var. Evet. E, bunun üstüne ben çağdaş bir müzisyen olarak e, geleneklerden öğrendiklerimi e, akustik bir anlayışla yani asla elektronik aletlere girmeden. Kağıdaş bir anlayış eklemeye çalışıyorum. Yani eski bir müziği seslendiriyorum ama bugün de yaşadığımızı unutmadan, e, o halk müziğini bozmadan yeni küçük eklentiler yapıyorum. Yani ben gelenekle bugünün müziği arasında noktada bir noktada yer alan hı hı. ama asıl olarak geleneksel mü müzik tutkunu bir e, müzisyenim diyelim. Ama şey e, özellikle tabi albümleri dinlediğinizde o lezzeti o tadı alıyorsunuz. Çok böyle bilgisayar e, ortamı yok. Şimdiki albümlerin çoğu çoğunluğu yani işte looplarla, evet. looplarla, looplarla e, çalışılıyor. Ama Mu Muammer Ketencoğlu tamamen canlı enstrümanlarda. E, tabii ki. Yani çağdaş yaklaşım derken mesela e, bizim zeybeklerimizde akordeon veya gitar hı -hı, yok. Ama hı. ben kullanıyorum. Çünkü e, zeybek müziğinin öteki yanı Yunanistan'da. Evet. Ve yani orada... ...ki müzik de, deneyimlerinden de faydalanıp... E, ...bizim kulağımıza... ...belki çok aşina olmayan... E, ...yeni bir müzik ortaya çıkıyor yani... ...ama yine kaynak tabii ki genelik. Evet. Peki az önceki sorumuza yine dönelim. Balkan evet. müzikleri zaten sizin ilgi alanınız... ...ki az önce anlatırken de söylediniz... E, ...çok geniş bir elpazede başladım ama... ...daraltmak lazım hakikaten öyle... ...insan her şeyi bilemiyor... E, siz Balkan müzikleri dışında hangi... Ben mesela İran İran müziklerinin uzunca bir süre e, takıntılı oldum. Hakikaten çok değişik ve hakikaten çok güzeldi. Balkan müzikleri dışında özellikle ilgilendiğiniz alanlar var mı? Ee, evet yani icraçı olarak çok değil. Çünkü icraçı olarak çok dinleyici e, dağılmak istiyor, e, istemem e, artık. <gülüyor> e, ama dinleyici olarak aslında çok geniş. Yani... Elimde çok geniş bir arşiv olduğu için e, ben az önce söylediğim gibi Moğol müziği veya Orta Asya müziklerini çok seviyorum. Hı. Geçmişte işte bir takım ideolojik bağlantılar kurulurdu. Hani Orta Asya müziklerini sevenlerle ilgili bir takım önyargılar şunlar bunlar vardı. 70'li yıllardı, 80'li yıllardı. E, ama bütün dünyadaki halk müziği birikimini hepimizin e, devralması gereken bir miras olarak gördüğüm için... Benim için çok ilginç geliyor, çok seviyorum. Hı -hı. Ee, onun dışında, e, onun dışında aklım hemen gelen mesela e, bask müziklerini çok seviyorum. Tabii Kafkasya müziklerini çok seviyorum. E, o tipik e, çok yaygın olarak dinlenen müziklerden çok daha özel müzikler var Hı -hı. tabii elimde. Yani dolayısıyla yani daha e, hakimim bu bölgedeki müziğe. Kafkasya müziğine. Tabii Azerbaycan müziğini çok seviyorum. Ee, İran müziği dedin biraz önce. Hı hı. İran folkdörü çok zengin bir folkdur. Aynı. Yani sen mesela bilmiyorum klasik müzik mi dinledin, halk müziği mi dinledin ben ama... Ben biraz daha halk müziği e, dinledim. Mesela Sima Bina hemen... Sima Bina'yı dinledim, e, dinledim. Hayran olduğum bir Aynı. şarkıcıdır. çok. Ben de Guguş. <gülüyor> evet, evet. O biraz daha modern misin? bir <gülüyor> tabii, tabii. şarkıcı. Tabi Sonra... ...eski kayıtları seviyorum. Yani her gelenek ...hangi gelenekten olursa olsun... ...eski kayıtlar. Çünkü... E, ...geleneği... ...en doğrudan... ...bize ileten kayıtlar. Yani 1910'larda, 1915'lerde yapılan... E, ...kayıtlar ki o zaman... ...çok kayıt yapılmış. Yani... ...taş plak endüstrisi kurulduktan sonra... ...oluştuktan sonra... ...batılı mühendis, pek çok mühendis... ...dünyaya Hı. dağılmış kayıt mühendisi ve... Kayıtlar yapmışlar. Yani bu kayıtları çok seviyorum. Bugün çünkü şarkıcılar okullarda yetişiyor veya okullarda yetişen şarkıcıların etkisi altına giriyorlar. Hı hı. Dolayısıyla hani İran halk müziğini 1930'larda yapılan haliyle veya Arnavut halk müziğini 1930'larda yapılan haliyle dinlediğiniz zaman ufkunuz çok değişiyor. Evet. Yani bu eski kayıtlara da çok meraklıyım ben. Bu o, Türkiye'de en son Pontus Rum o, müzikleri yayınlanmıştı. Evet. Ki, iki e, CD, CD halinde. Evet. Onlar da taş plaktan kayıtlardı. Ben dinlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. Tabii ki. O kayıtlar aslında önce Yunanistan'da yayınlandı. Hı -hı. Küçük Asya Araştırmaları Enstitüsü ismiyle bir kurum tarafından yayınlandı. Kalan Müzik e, hakkını alıp Türkiye'de yayınladı onu. Şimdi e, sohbet aslında çok güzel gidiyor ama e, ilk örneğimizi mi dinleyelim? Bence ilk e, albümlerinizden ilk örneği dinletelim. Bir Türk halk müziği eseri dinleteceğiz. Bir gemi var adalara yaslanır. Yaslanır. Şimdi ilk albümü getirmedim aslında. Sevdalı Kıyılar. 1993'te yaptım. Hı -hı. Onu tedaviden kalktı. O yüzden getirmedim. Yani dinleyici ararsa bulamaz diye. Hı -hı. İkinci albüm Karanfilin Moruna. 2001'de yayınlandı. Anadolu zeybekleri alt başlarına taşıyor. ...biraz az önce sözünü ettiğim çağdaş tırnıları taşıyan biraz da belgesel tarafı olan hı hı. bir albüm. Örneğin iki tane Davul Zurnay kaydedilmiş Otantik Zeybek var. Hı hı. Bir tane de Mehmet Erenlerin yorumladığı bir Ankara Zeybek var. Yani ben yaptığım çalışmalarda bir solo Muhammel Ketancıoğlu takıntısından çok... ...yaptığım işi, konsepti olabildiği kadar göstermeye çalışıyorum. Bir gemim var, adalara yaslanır, Ankara'dan derlenmiş bir türkü. Ee, Ankara'da deniz yokmuş tabi o zamanlar ama <gülüyor> bu halk müziğinde biliyorsun yani ilk e, satırlar birazcık uyak olsun diye yazılıyor. <gülüyor> evet, evet. E, Tabii Muammer Ketencoğlu'nun bu e, albümlerindeki yorumcu e, tarafına çok fazla öne çıkarmaması üzerine de ben konuşmayı istiyorum ama önce eserimizi dinleyelim e, Karanfilin Moruna isimli albümden sizlerle buluşturacağız Muammer Ketencoğlu e, seslendirecek bir gemi marş adalara yaslanır hemen akabinde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Ayrılmaya geliyoruz bir gemi... Altyazı M.K. Ketencio'nun Karanfilin Moruna isimli albümünden sizlerle buluşturduk. Bir Gemi Mar Adalara Yaslanır isimli çalışmayı. E Tabi Muammer Ketencoğlu şu an stüdyomuzda ve kendisiyle e, bu özel sohbeti yapmaya devam ediyoruz. Balkan müziklerini konuşuyoruz bir taraftan bir taraftan da Muammer Ketencoğlu'nun e, müziğini konuşuyoruz. E, az önce aslında siz müziğinize dair e, çok güzel şeyler anlattınız bize. Hem e, Balkan müziğine dair ipuçları da verdiniz ama tabi Balkan müziğini de konuşmak lazım. Balkan tabii. müziği e, nedir? Gelpazesi nedir? Hani nereleri kapsar? E, nerelerden doğar? Nerelerden beslenir? ...ve e, Türkiye Balkan Müziği'ne dahil midir? Çünkü bizim bildiğimiz bir Anadolu kültürü var Türkiye'de. Sondan ee, sonundan başlayalım. Anadolu kültürü var ama Trakya'mızda var. Yani Trakya'mızda... Orayı da dahil ederler ya hep. E, e, bence yaşam biçimi, hayata yaklaşım açısından falan... ...biraz farklıdır Anadolu'dan Trakya. Yani e, belki biraz tarafım ama... ...daha ne diyelim... Ee, ...daha önyargısız... ...daha insan canlısı diyelim... ...belki biraz en azından onu gösteren... ...eminim Anadolu'da çok insan canlısıdır... Hı hı hı. Ee, ...bizim... E, ...doğumuz, da çok sıcak... E, ...anılar bırakın insanda ama... Trakya insanı daha çok gösterir... ...ve e, tabi... E, ...Türkiye ile Balkanlar arasındaki... E, ...etkileşimin merkezi... ...bizim Traki bölgesi... ...bizim... Peki, çerçeveyi çizersek, şimdi Balkan Müziği dediğimiz aslında o kadar sınırlayıcı bir kavram ki, yani içinde çok fazla e, rengi, çok fazla zenginliği barındıran e, bir müzik. E, Türkiye dışında tabii Bulgaristan, Yunanistan, e, Arnavutluk, Makedonya, eski yani Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, e, Kosova, hatta Macaristan ve Romanya tabii ki. E, bu ülkeleri kapsadığını düşünüyorum ben Balkanların hatta birazcık da ilerleyip Çek ve Slovak müziğinde de Balkan hı hı. müziğine dair e, ögelerin hatta Ukrayna'nın bir kısmında Batı Ukrayna'da da bu Balkan müziği tırnılarını e, ortak işte makamlarla ve ritimlerle kendini gösteren e, ortak paydalar bulmamız mümkün ama bunlar dediğimiz gibi tamamen kolaylaştırıcı kavramlar yani ...ülkelere girdiğimiz zaman bile bölgeden bölgeye... Yani ...bizde de olduğu gibi... ...çok büyük farklar var... Hı hı. Ee, ...Balkanlar'da işte... ...bizim... ...Goran Bregoviç ile özdeşleştirdiğimiz... ...nefesli şarkılar geleneği var... ...ama bunlardan ibaret değil... Ee, ...geleneksel çok sesli müzikler var... ...çağdaş çok sesli müzikler var... Ee, ...Romanya'da özellikle... E, ...enstrümantal... ...çok gelişkin bir müzik var... Ee, Kapella yani hiç e, çalgı eşliği olmadan Sadece icra ses. edilen e, vokal örnekler var Arnavutluk'un güneyi, Yunanistanın kuzeyi. Bulgaristan'da var yanlış mı biliyorum kadın sesleri var yine orada. Da. E, onlar da ayrı yani e, Bulgaristan'da çağdaş bir oluşum olarak ortaya çıktılar yani Bulgar e, çağdaş kadın sesi toplulukları. Hı hı. Ama zaten geleneksel olarak Bulgaristan'da da e, böyle bir yapı var diye Polifoni yani. var yani. Hı hı hı. Çocukken çünkü eğitmeye başlarlarmış. Tabii ki. Tabii ki. Şeyleri, kadınları bu Türkleri söylesinler diye. Aynen her köyde her kasabada. Hı hı. Tabii onun bu kadar yaygın ve gelişkin olmasında e, 1944'ten sonraki sosyal yapılanmanın yani çok büyük e, etkisi var. Köy köy kasaba kasaba korular kurulmuş. Halk özendirilmiş. Hı hı. E, yanlış şeyler yapılmamış. Onlar da yapılmış ama hayat böyle bir şey. <gülüyor> yani doğrusuyla yanlışıyla e, Devam eden bir süreç Hayat Yani özetlersek Balkan müziği çok e, kendi içinde Renkli bir kültür Yalnızca o Nefesli çalgı topluluklarıyla Bregoviç'in yaptığı müzikle e, Ya da bizim Türkiye'deki ikinci üçüncü sınıf Yorumlarla dinlediğimiz örneklerin Çok ötesinde çok zengin bir müzik geleneği e Ben de bu Müziğin kaynağından beslenmeye çalıştım çocukluğumdan beri. Dedelerimiz Selanik'ten gelmişler zaten Balkan Savaşı sırasında. Üniversite yıllarında işte bu geleneksel müziklerle ilgili yaptığım araştırmalar beni yine Kürtçülük yanıma geri getirdi ve adım adım Balkanlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. İşte Balkan Yolculuğu topluluğumuzu 1997'de kurduk. Dünyanın pek çok ülkesinde konserler yaptık, turneler yaptık. Ee, örneğin geçen sene dört kasabayı kapsayan bir e, turna yaptık Bulgaristan'da bizim Malkan yolculuğu topluluğuyla. Tabi pek çok müzisyen arkadaş geldi gitti. Kimisi Türkiye'den ayrıldı. Kimisiyle anlaşamadık. Ee, bunlar doğal süreçler. Ama Malkan yolculuğu benim öncülüğümde. 1997'de kurulduğu gibi bugün e, ismiyle ve e, yorumuyla varlığını sürdürüyor. Devam ediyor. Ee, ve... Balkanların her tarafından şarkılar çalıyoruz. Olabildiği kadar otantik e, halde yorumluyoruz şarkıları. E, ve yani Balkan Müziği'nin neresini anlatabileceğimi bilemiyorum bu, bu program içinde ama Geniş bir yelpaze olduğu kesin zaten. hem Az önce öyle, hem saydığınız e, ülkelerden yola çıkarak. E, programın başında da söylediğim gibi yani bu konuda gerçekten ciddi ilgisi olan dostlarımız, dinleyicilerimiz e, hem Sisteme bakabilirler orada yazılarım da var çeşitli konularla ilgili. Hı hı. Hem benim radyo programımı dinleyebilirler. Ayrıca iletişebilirler onu da söylemek lazım. Yani ben hiçbir zaman dinleyiciliği arama e, duvar sokan bir sanatçı olmadım. Tam aksine e, her isteyen benim web sitemden ulaşabilir. Facebook'tan ulaşabilir. Hı. Sen de oradan ulaştın zaten. Evet, evet. Dolayısıyla hani protokol bir sanatçı asla değilim. Ee, ya ...Balkan müziği ile ilgili ilerlemek isteyen, bilgilenmek isteyen herkes... ...doğrudan bana ulaşabilir. Peki. Ee, tabii Balkan müziği enstrümanları e, var büyük bir ihtimalle... E, ...her ülkede, çeşitli, her yörede farklı farklı kullanılıyor. Siz akordiyon kullanıyorsunuz mesela... Ee, ama başka e, neler var? Hani e, akordiyonun yanında. Akordiyon akordiyon bir Balkan e, müziği enstrümanı mıdır her şeyden önce? Akordiyon e, dünyadaki halk müziği geleneklerinin hemen hemen hepsinde yer alan. Hani tarihi yeni olmasına karşın 1830'lara kadar uzanabilmesine karşın e, kısa zamanda e, dünyanın pek çok geleneğine girmiş, o geleneklerle özdeşleşmiş bir çalgı. Yani Hı -hı. Balkanların ...diyemeyiz yalnızca. Ee, aynı zamanda... da tutamayız ama. E, şimdi... Kafkasyalarda da kendi sazları olarak görürler. Balkanlarda <gülüyor> görürler. Basklılar da görürler. E, Arjantinliler de görürler. Brezilyalılar da görürler. Evet. E, hatta... ...Tatarlar da görürler. Kazan, Tataristan'da... <gülüyor> ...gelişmiş bir... E, ...akordeon müziği var. Ruslar da görürler. Onların... ...Bayan diye adlandık, adlandırdıkları... ...çok gelişmiş bir akordiyon tipi var. Yani akordiyon dediğiniz de tek bir tip değil zaten. Fark fark. Yani büyüklü küçüklü, düğmeli, Hı -hı. klavyeli... E, ...monotonik veya e, diatonik yani ağız mızıkası gibi... ...mesela körüyü çektiğinizde başka ittiğinizde başka ses veren akordiyonlar var hala. E, İrlanda'da ve Bretonya'da, Breton bölgesinde, Fransa'da çok yaygın bu akordiyonlar. Yani akoryon olayı bir fenomen ve bütün dünya halk müziklerine e, girmiş bir çalgı. O yüzden e, akordeon bir balkan çalgısıdır dersem diğer gelenekler adına utanırım yani. Peki e, balkan müzikleri ne tip sazlarla icra ediliyor? Sizin çünkü gruplarınız da var. Üç ayrı grubunuz var ama bunlardan bir tanesi balkan yolculuğu. Balkan yolculuğu. Evet. Biz de klarnet e, tabii o da yine tarihi çok. Ye, e, eski değil ama Balkanlara damgasını vurmuş bir saz. Hı hı. Belki işte klarnet için söyleyebiliriz. E, klarnet Balkanların halk e, müziği diye çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, akordeon, klarnet ve vurmalılarımız var tabii. Ve şu anda 3 ayrı e, şarkıcı arkadaşımız var. Hı hı. Bazen tek sesli, bazen çok sesli şarkılar söylüyorlar. Yani 3, 3'den 3 ee, şarkıcından oluşan bir topluluk peki bizim topluluğumuz ee, yine bir müzik verelim derim ben tamam ee, Balkan yolculuğunun ilk albümünden 2001 yılında yayınladık hı hı, yine Aydemori albümün ismi Aydemori birazcık Balkan göçmenleriyle düşüp kalkmış herkes bilir hadi kızlar hadi bakalım toparlanın anlamında bir motivasyon deyimi olarak kullanılır Aydemori hı hı Buradan Yunanistan Trakya'sından bir şarkı seçtim. Benim seslendirdiğim bir parça Radile ismini taşıyor. Sevilen bir halk müziği örneği ki Radile'yi dinleyeceğiz ama onun öncesinde bu albümde yine öne çıkan eserler de var. İşte Yarnan ben biliyorum yanlış hatırlamıyorum bu albümdeydi. Doğrudur. Kerem Eyle yine yanlış hatırlamıyorsam Doğrudur. bu albümdeydi. Öne çıkan aslında çok fazla eser de var bu albümde. Benim de Muammer Ketencoğlu albümler arasında hepsini ayrı keyifle dinliyorum. Ve ama... eserlerden birçoğunu Elveda Rumeli'dir de kullandılar. Kullandılar. Evet Elveda Rumeli Hay e... de yine uzun belayı diye. Bunları <gülüyor> hep kullandılar. Ee Radile dinlemiyelim o zaman Radile'den hemen sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Tamam. Zal <gülüyor> Kötü s'a gâbe s'a randile Kötü s'a gâbe s'a randile Mûlene nâ s'a ya, ile, ya, ya, gappsarat ile. Ay Διλέ, πάλιος πλοκός μέσα με τεράτηλε και ούριος δεν τα νιέται Aydemori adını taşıyan albümüyle... ...Muammer Ketencoğlu bizimle beraberdir. ...Radile'yi sizlerle buluşturduk arkadaşlar. Radile... Ee, ...yine Balkanlardan bir eserdi ama... E, ...çok fazla hani esere dair... ...bir ipucu vermedik. Hani yani albümde Yunanistan olduğunu söyledik. Trakya'sına ait bir halk muziği örneği. Radile bir isim. E, bir sevda şarkısı. Tabi sevda türküsü. Hı hı. E, bu bölgede yaygın olan... Ya ...bizim müzik literatüründe 6-8'lik yani, e, olarak adlandırdığımız bir ritimde... Hı hı. E, ...bunun dansı da var, Zona Radiko diyorlar bu dansa. E, Yunanistan Trakya'sı dendiği zaman ilk akla gelen danslardan biridir. Evet, bu albümde e, çeşitli isimlerle çalıştınız. Benim hatırladığım bunlardan bir tanesi şu an e, Türkiye'de de artık yavaş yavaş e, tanınmaya başlayan... ...Brenna McCrimmon'dı. Tabii bu türlü. ilk albümü zaten 4 müzisyen birlikte hı hı. E, yaptık... Ee, benim dışımda Brenham Akram'ın Sumru Ağır Yürüyen ve Cevdet Erek o Sumru ses ve mandolin çaldı. Ee, Brenha yine vokal ve tambura çaldı. Ee, ben de hem akölyonu çaldım hem de Vurmalılar çaldım. Benim özel merakımdır Vurmalılar. <gülüyor> Peki. Ee, tabii Türkiye'de Balkan Müziği denince gelen ilk isimlerden biri Muammer Ketencoğlu. Ama Muammer Ketencoğlu'nun da, e, da dinlediği e, ve Türkiye'de bu işi yapan insanlar e, var mıdır? Ya da hani Türkiye'de şu isimler de vardır Balkan Müziği onları da e, bu kulvarda görmek iyidir dediğiniz isimler var mı? Şimdi e, denemeler var tabii yani son dönem e, özellikle arttı bu denemeler. Ancak e, bir şey için referans olmak gerçekten büyük sorumluluk. Hı hı. Yani ben Balkan müziği konusunda e, ki yani en iyi bildiğim konu e, ile ilgili e, hassasiyet göstermemin no, çok normal karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Kolay kolay beğenmiyorum yapılan hı hı. şeyleri. Hı hı. Şimdi şöyle bir portre var Türkiye'de. E, Rumeli göçmenlerinin yani Balkan göçmenlerinin ağırlıklı olarak dinlediği... E, ...klavyeyle yapılan... E, ...düğün... ...müziği eksenli bir... ...furya var diyelim... ...bu müziği yapan o kadar çok sayıda insanlar, insan var ki... ...yani düğüncülükten yola çıkıp... ...sakın... E, ...tabii düğüncülüğü aşağıladığımı düşünmeyin... ...düğünler çok önemli... Hı hı. ...bir e, yetişme... ...yeridir yani müzisyen için... ...performansını artırma... ...işte dayanıklılığını artırma... Hı hı. ...repertuarını geliştirme... E, ...emprovizasyonu, doğaçlama yeteneğini artırma açılarından son derece önemlidir. Ama e, kalıcı bir eser üretirken, bir CD üretirken, bir konser verirken... E, ...düğünde davrandığımız gibi davranamayız. Evet. E, böyle bir sorun var Türkiye'de. Yani bu e, ciddi bir kirlilik. Balkan müziği e, olduğunu iddia ettikleri icralar içinde. Onun dışında tabii daha özel denemeler var. Ee, Orhan Orhan Osman ki yıllarca evet. beraber çalıştık. Ee, onun kurduğu bir e, Nefesli Şalgılar Topluluğu var. Buzuki ile beraber. Ee, güzel denemeler yapıyorlar. Sıcak yani. E, ondan sonra kolektif İstanbul yine bence kayda değer. Yani dinlenebilir örneklerden biri, e, birisi. Ama bunun dışında Şimdi isimlerini zikretmeyelim Bazı sanatçı arkadaşlar var Onlar biraz Yaptıklarını sanıyorlar mı? Piyasadaki ne diyelim Akışa göre mi? Para kokusu diyelim yani çekinmeden <gülüyor> Çekinmeden para kokusu diyelim Yani biz hayatımızı müzikle kazanıyoruz ama Diğer taraftan yaptığımız işlerin sorumluluğunu Fazlasıyla duymaya çalışan sanatçılarız Yani bugünü kurtarma mantığıyla Çalışmalar yaparsanız, hı hı. E, üstünün yani taşıyamayacağınız ağırlıkları kaldırmaya çalışırsanız, o zaman olmuyor. Yani belki bugün paranızı kazanıyorsunuz ama 10 e, sene sonra sizi kimse hatırlamıyor. Böyle çalışmalar var biraz piyasada. E, dolayısıyla bence dikkatli olmak lazım. Bir de başka bir tehlike var. E, Balkan yani geneliksel müziklere elektronik Altyapının, elektronik unsurların karışmasından ben çok rahatsız oluyorum. Bunu söylemiştim az önce de. Evet. Ee, tamamen bu yapı üzerine yani elektronik yapı üzerine çalışan bir DJ kültürü var. Balkan müziğiyle derdi. <gülüyor> evet, evet, evet. Ee, yani da ismimi anmakta sakınca görmüyorum. Bu işin başına tabii ki Chantal çekiyor. Ha, evet. Ee, son ve, ve çok e, rahatsızlık verici bir şey. Yani halk müziklerinin dedelerimizin, amcalarımızın veya komşularının yarattığı bu türkülerin bu çağdaş dijital efektlerle bize ulaşmasından ben çok rahatsızlık duyuyorum ve ee, bunun yalnızca bu müziğin eğlence müziğine indirgenmesinden çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Yani bu noktada kendi söyleyeceklerimizi söylemeye çalışarak direnişimizi devam ediyoruz. Evet. Yani ne bileyim mesela biraz sonra bir örnek çalışacağız. Bu da bir e, düğün müziğidir temel olarak hı, hı. Validas e, bir hı hı. ikinci albümünden yani Balkan yolculuğu topluluğunun ikinci albümünden seçtiğimiz bir parça e, bu da bir düğün beledisi ama biz konserde icra ettik bunu olabildiği kadar e, aslına uygun ve düğün havasında e, tabii, e, deforme etmeden e, seslendirmeye çalıştık elektronik altyapı asla kullanmadık yani böyle de çalınabiliyormuş dedirtmek için e, bu işleri yapıyoruz biz. Peki. E, hazır bahsetmişken o zaman bu eseri de ben e, dinletmekten yanayım. Evet. Bu e, Arnavutlu'nun Tiran bölgesinden yani başkent Hı -hı. civarından bir dans havası, bir düğün dansı. Zaten e, Arnavut e, Tiran düğün dansı diye geçiyor. E, vale Hı -hı. E, sözlü de aslında yani sözlü bir parça biz enstrumental olarak yorumluyoruz. Ee, 2007'de yayınladık bu albümümüzü yani seçtiğimiz parçanın yer aldığı albümünü. Albümü Balkan Yolculuğu ismini taşıyor. Yıllarca birlikte çalıştığımız değerli klarnetçi arkadaşımız ki onu bir trafik kazasında kaybettik 2006'da ona atfettik bu albümü. Ee, benim dışında işte Aytunç madenci var, bahsi geçen arkadaşımız. Ee, yine Sumra Ağır Yürüyen var ve Vurmalılarda e, da Rahmi Geçmen var. Yine bir dörtlü olarak bu albümü kaydettik. E, aslında bir canlı kayıtlar silsilesi diyelim. Yani çeşitli mekanlarda yaptığımız, konserlerden yaptığımız kayıtları bir araya getirdik. Çünkü e, arkadaşımız İzmir'de yaşıyorduk, Lernetçi arkadaşımız. burada e, bir araya gelip temiz bir stüdyo kaydı yapma şansımız olmadı. Bunlar konser kayıtlarıdır. Peki... Ee, o zaman bir konser kaydıyla üstelik bir e, düğün e, eseri, düğün şarkısı demek doğru olur mu? Tabii ki, düğün şarkısıyla sizi baş başa bırakacağız. Vale dasme trase. ...doğru mu telaffuz ediyorum onu bilmiyorum ama... ...daşme, vale evet. daşme tranase... ...doğru... Ee, ...vale daşme tranase'yi dinleyeceğiz arkadaşlar... ...bence çok keyifli bir... E, ...sohbetin içindesiniz... ...az sonra biz tekrar e, burada olacağız... ...müziği dinleyin... E, ...bence sizler de Balkan müziğinin... O, ...o sihirli dünyasında benim için öyle en azından... E, ...kalkalım gideceksiniz... ...az sonra geliyoruz. daş metre dinledik? Ee, Muammer Ketancıoğlu'nun o eşsiz e, akordiyonu ve tabii ki Balkan Balkan Yolculuğu grubunun e, tınıları eşliğinde ee, Balkan müzikleri hakikaten aslında hüznü verirken bile coşkuyu da beraberinde getiriyor. Hani az önce şey dediniz yani yıllarca babaannelerimizin, anneannelerimizin söylediği türküler e, elektronik müziğe kurban ediliyor. E, tam olarak böyle bir ifade olmasa da benzer yakın bir şey söylediniz. Doğrudur. E, ama Balkan müziğinde de hakikaten acayip bir coşku var. Yani insan e, onu içinde hissediyor. Doğrudur ama şunu da e, unutmayalım ki. Bize verilenlerle bir müziği tanıdığımız zaman o yeterli olmayabiliyor. Yani Balkan müziğinin veya konuştuğumuz herhangi bir müziğin çok boyutlu taraflarını bir şekilde biz daha çok gördüğümüz için mesela tamamen veya büyük ölçüde coşkudan ibarettir diyemiyorum ben. Evet. Çünkü çok ağır temaları, çok hüzünlü dokusunu da biliyorum Balkan müziğinin. ...geleneksel müzik bu ikisinin birlikteliği zaten. Evet. Yani... E, ...Kafkas halkları da mesela... ...coşkunun... O, ...o heybetli dansların filan... ...sembolüdür değil mi? Hı hı Ama hı hı. orada da... E, ...çok ağır polifonik müzikler var... ...geleneksel. E, evet. Ve e, ağıtlar var. Yani dinlemek için özel gayret... ...gayret gerektiren bir tarafı da var yani. Yani bu... ...bunlar ancak işin içine girdikçe... ...anlaşılabiliyor... Peki e, bunların yanında tabii e, Ege'nin iki yakası var e, yani Balkan müjzinin bir kısmı e, Yunanistan'a belki de e, ya da Yunanistan'da burada geçirmek gerekir e, öte taraftan da Ege var İzmir şimdi tabii e, kalbimizin olduğu yer var kalbimiz hep Ege'de bir taraftan evet. yani bir tarafıyla hem dünyada hem Balkanlarda hem de Ege'de e, Ege'de e, daha doğrusu Ege'de e, ya da Ege'nin incisi diyebileceğimiz bir ilde İzmir'den e, seçtiğiniz eserler var. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir Hatırası Evet albümünde. 2008'de yayınlandı. En son çıkan albüm bu. Evet. Ondan biraz bahsedelim. İzmir Hatırası albümünün e, genel amacı neydi? Çünkü e, bizim bildiğimiz o e, Muammer Ketencoğlu çizgisinin biraz daha e, kenarında ya da biraz daha dışında. Çünkü türküleri sevdiğinizi biliyoruz. Ee, bu da büyük bir ihtimalle e, o süreçte başlayan bir çalışma. Ama Balkan müzesinin biraz daha dışında olan bir çalışma diye düşünüyorum. Şimdi zaten köşe taşlarımı anlatırken yani Balkanlar dedik, Ege dedik. Hı hı. E, hatta artık bugün e, Anadolu'nun farklı yörelerinden de Türkler seslendiriyoruz e, konserlerimizde. E, akordiyonu e, aslında o geleneklerde olmayan bölgelere de. Ee, Sokma çalışıyoruz, tabi dikkatli bir şekilde, o, doğru bir seçim yaparak. Dolayısıyla ben Türklerle her zaman, hatta şöyle söyleyeyim mi, git, gitgide artan bir ilgiyle ilgilendim Anadolu'muzla. Hı hı. Ee, ve tabi Ege dediğimiz zaman hem Zeybekler hem de e, Yunan müziğinin en önemli tarzlarından, Rebetiko benim e, Balkan müziğiyle birlikte en çok tanındığım alandır. Dolayısıyla şimdi İzmir bunların merkezinde yani hem Zeybek Müziği'nin hem Rabediko'nun hepsinin merkezinde yer alan bir e, şehir. Ve İzmir'in bir de çok kültürlü e, müzikal yapısı çok önemli. 1920'ye kadar, 22'ye kadar zengin bir e, çok kültürlü hayat söz konusu. Ve bu konuyla ilgili kimse şu ana kadar bir şey yapmamış. Yani İzmir'in o çok sesli kültürünü kimse bir araya getirip bir harmanın içinde sunmamış. Buradan yola çıkarak hep İstanbul Hatırası diye fotoğraf çektirirler. Biz de İzmir Hatırası diye bir albüm yapalım dedik. İzmir'e 1922 öncesi müzik hayatına küçük bir giriş yapalım. Orada beraber yaşayan Türklerin, Rumların ve Yahudilerin eski türkülerinden bir seçki olsun diye düşündük. Tabii pek çok müzisyenle çalıştım bu albümde. Rumca şarkılarda Rum arkadaşlarımız gerek Türkiye'den gerek e, Yunanistan'dan bir e, dilinden bir arkadaşımız mesela bana gelen bir Haleli bizimle birlikte şarkı söyledi. E, Yahudi şarkılarını yani Yahudi İspanyolcasını da söylediğim, söylediğimiz yorumladığımız e, türküleri... Şak ve Janet'le birlikte Şak ve Janet isimli birlikte gerçekleştirdik. E, bir tane kadın Türkümüz vardı onu. Kadın Sesleri Toplulu ile gerçekleştirdik. Hı -hı. Yani bu albümde 40 kadar müzisyen e, yer e aldık. <gülüyor> evet. Ve ayrıntılı bir kitapçık koyduk İzmir Hatırası albümüne. E, he, o eski fotoğraflardan e, ve günlük hayatı anlatan işte incir e, toplayanları, halı dokuyan insanları, sıradan insanları yani halk müziğinin kaynağı olan insanların fotoğraflarını koymaya çalıştık. Olabildiğimiz ölçüde. Yani ne diyelim İzmir için bir e, ilk adım e, albümü olsun istedim. Özel bir seçimi yaptım. Tabii Türkçe Türkleri hı hı. seçerken de titizlendim. Bir tanesinde eşim söylüyor. Deniz Ketencoğlu söylüyor. Hı hı. Altı ay oldu ben bu da aşağılı diye. Annemizden, benim annemden derlediğimiz bir e, türkü. Yani böyle bir albüm genelde İstanbul hatırası diye böyle fotoğrafların arkasında biz onu görürdük ama bu sefer siz onu İzmir'e uyarlamasınız. İzmir hatırası olmuş. Çok da güzel bir çalışma olduğunu biliyorum. İsterseniz buradan da bir örnekle devam edelim Hürmüz Hanım. Burada Yine sizin burada seçtiğiniz bir Hürmüz eser. Hürmüz Hanım'ı seçtim. Karaburun'dan derlenmiş bir Zeybek. Kadın Zeybek Hı -hı. değil tabii ki. Bir Zeybek havası. 1938'de Taş plağı alınmış. Ben buradan öğrendim. kayıtlardan öğrendim. E, çok e, keyifli, eğlenceli bir ZBK vası. Hı hı. Peki, Hürmüz Hanım'ı dinleyelim İzmir Hatırası, Muammer Ketencoğlu'nun 2008 yılının başlarında çıkan son albümünden sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. İzmir Hatırası'nı da dinleyelim, artık programımızı toparlamak üzere buradayız. Bence çok güzel, çok keyifli bir sohbeti sonlandırmak üzere siz de bizimle beraber radyolarınızın başına kalınız. Geliyoruz az sonra. Delikan Radyo Havan'da Hal programını dinlediniz. Bugün sevgili Muammer Ketenceoğlu bizimle beraberdi Geniş Yelpaze'de Balkan müziğini Ege'de Aslında Türkiye'deki Ege'de yerleşik o rum müziklerini filan e, konuştuk. Yani çok detaylı konuştuk kendisiyle. E, eğer bu sohbeti kaçırdıysanız, sonuna yetiştiyseniz mutlaka e, tekrar yayınlarında e, sizler bunu bir şekilde yakalayacaksınız. Ama biz e, en kısa sürede belki hikaye kalmadan ya da iki ay sonra yeniden güzel bir sohbeti kendisiyle gerçekleştiriyor olacağız. Yepyeni bir albüm geliyor o, sevgili Muammer Ketancıoğlu'ndan. E, evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. E, halimiz bugün böyle son bulacak. Ama güzel bir has bir hal oldu. Bu. Hoş bir has bir oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum size sevgili Muammer Ketencoğlu. Görüşmek ee, üzere tekrar en kısa zamanda. Çok sağ olun. Ee, ben de o zaman aynı şeyi söylüyorum en kısa sürede. Yani önümüzdeki hafta salı gününe kadar görüşmek kendinize iyi bakmanızı ve önümüzdeki hafta salı günü bugün bu saatlerde buluşmayı rica ediyorum sizlere. Hoşça kalın. Ha son olarak tabii e, yağmur yağar, yer yerş olur dinleyeceğiz Elveda Rumeli eee müzikleri albümünde. Hoşça edebilir Tabii, tabii piyasada minik bek. Hoşça kalın.